Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Alo. Ha, duyuyor musunuz? Ha, duyuyoruz. Sen bizi duyabiliyor musun? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Öncelikle bu 29 Ekim'in kutlanmasıyla başlayalım çok sonra da vakit olduğu oranda ölüm oruçları ya da açlık grevleriyle de açlık ilgili. Açlık grevleri şu anda. Açlık grevleri evet. Hı? Ondan da bahsederiz. Çok bence en çarpıcı şey müsaadenle sen başlamadan analize ben bir şey söyleyeyim. Bu en çarpıcı görüntü bugün Star gazetesinde. İkiye bölmüş, evet. ikiye böl bilmiyorum gördün mü? İkiye bölmüş birer Hayır. fotoğrafla. 29 Ekim bütün ülkede coşkuyla kutlandı diyor. Sol tarafta e, ellerinde Türk bayrakları olan e, gençler ve çocuklardan oluşan bir fotoğraf. Hemen sağ tarafta aynı boy bir fotoğrafla da e, alternatif kutlamada olaylar vardı demiş. Ve gaz sıkan, e, biber gazı sıkan polis ve dağılmayan kalabalıkların... Görüntüsü vardı. Coşku ve arbede diye bir kişilik yarılması gibi geldi bana. İyi temsil ediyor gibi geldi ülkedeki durumu. Onun için bunu söylemek istedim. Evet. Tabii bu şöyle bir sakıncası var. Kişilik yarılması Star Gazetesi'nin ifade ettiği, daha doğrusu yansıtmaya çalıştığı olgu biraz bir resmi resmi bayram gay resmi bayram ayrımını da gündeme getiriyor. Evet. Bu da bu da sorunlu çünkü Adalıca Kalkınma Partisi bu tür törenlerin resmi törenler olması, askeri törenler olması, devlet erkanının oturup milletin ayakta dineldiği törenler olmasını eleştirmişti ve o eleştiriler doğruydu birden bire e, tam tersi bir görünüm e, Ankara'da ortaya çıktı ve sanki e, Cumhuriyet Bayramını e, alternatif Cumhuriyet Bayramını kutlamak e, isteyenlerin bir e, darbe e, teşebbüsü içinde olan e, kişiler oldukları e, inancı e, salgılanmaya çalışıldı. Bunun içinde büyük ihtimalle o, o o kutlamaları e, tasarlayan e, bazı grupların e, Türkiye'de hala e, 28 e, Şubat darbesi bin yıl devam etmeliydi. E, inancıyla hareket ettiklerini biliyoruz. E, İşçi Partisi'nin e, bu konudaki tavrını e, da zaten. Açıkça ifade ediyorlar. Evet. E, ama velev ki bu amaçla bile olsa böyle olmadığını yüz binlerce oraya katılan on binlerce kişinin bu amaçla gelmediğini biliyoruz. Ama velev ki bunu organize eden bazı kişilerin amacı bu da olsa e, bir darbeyi sokakta e, bayrak ve e, e, e, bayrak sopası dışında onlar da e, küçük bayraklardı. Daha önceden e, ben e, İşçi sendikalarının 1 Mayıs'a getirdikleri e, flama sopalarını hatırlarım. Flamalardan, şeyler, pankratlardan daha kalın sopalarla yürürlerdi. Böyle bir e, şiddet kullanmaya yönelik, taşkınlık yapmaya yönelik, iktidarı devirmeye yönelik, darbe iktidarı devirmek demektir. İktidarı devirmeye yönelik bir eylem e, tarzının, biçiminin bu yürümüşlerde olmadığını, olmayacağını hepimiz biliyorduk zaten. Ne olabilir? Bu e, iktidarın Cumhuriyet fikri çerçevesinde meşru olmadığını e, iddia etme yürüyüşü olabilir. En e, İşçi Partisi e, mantığı içinden düşünerek anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. İktidarın e, Cumhuriyet rejimi çerçevesinde meşruiyetin olmadığını iddia etme yürüyüşü. E olsun. Evet. Ben niye? böyle bir darın böyle bir e, meşruiyet olmadığına e, inan e, iddia edenleri ciddiye almıyorum. E, onların e, cumhuriyet fikrinin çok daha vahim bir faşizan cumhuriyet olduğuna inanıyorum. Hmm. E, zaman zaman da bunu fiili e, e, propaganda tarzlarıyla e, fetişleriyle gösterdiklerini inanıyorum. Ama olsun bu e, bir darbe teşebbüsü değil ki. Evet, demokrasi böyle bir şey zaten yani. E, elbette. <gülüyor> yani bu, bu, bunu nasıl e, efendim dün çünkü e, gayet aklı başında e, ökümenik ökümenik tabirini sadece fener rumpa'tık hanesini e, e, menfur emellerini e, ifade etmek için Türk milliyetçileri kullanırlar biliyorsunuz ökümenik tabir, katı Ökümenik her şeyi kapsayan, her şeyi kucaklayan demektir. Biraz böyle fazla tatlılı şerbet kıvamında bir yaklaşımdır insanlara karşı. Böyle bir ökümenik hava içinde olan bir milletvekilinin konuşmasını izledim dün Yenler'de. İşte bu şeyler bittikten sonra, barikatlar kalkmış da işte olaylar bittikten sonra rahatlamış bir şekilde konuşuyordu işte bunların olmaması gerekir falan gibi sözler ettikten sonra iki tane şey söyledi dikkatimi çekti. Birincisi nifak kelimesini kullandı. Bunlar, bunlar ülkemize, milletimize nifak sokucu eylemlerdir. Halbuki hepimizin birleşip bütünleşmesi lazım. E o zaman o beyefendinin ve AKP'de bunu savunan Başta başkan, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere geleneksel kemalist birlik ve beraberlik içinde, milli birlik ve beraberlik içinde devlet ve millet bütünleşmesinden de bahsetti. Dün yanılmıyorsam Tayyip Erdoğan, devlet ve millet bütünleşmesini engelleyen girişimler olarak tanımladı. Devlet ve millet bütünleşmesi korkunç bir şeydir. Ee, otoriter rejimlerin otoriter olma sınırlarını aşar. Faşist rejimler otoriter rejimler devlet ve evet. millet bütünleşmesinden den vururlar. Ee, burada e, nifak kelimesi bence e, anahtan e, kavram. Türk sorununda da e, aynı nifak aramıza nifak sokmak isteyenler. Anadolu'da eğitim e, aramıza nifak sokmak isteyenlerin Hatta e, anayasa profesörü e, sıfatını da taşıyan e, Burhan Kuzu'nun e, kendisi anayasa komisyonu başkanı aynı zamanda e, ana dilde eğitim şeytana uymaktır lafını evet. etmişti. Evet. Şimdi hep dini düşünce içinden bakarsak şeytana uymak şeytan, şeytan nedir? Şeytan nifaktır. E, başka bir Allah'ın varlığına e, inanmayı şirki veya başka bir Allah'ın varlığına e, başka bir Tanrı'nın varlığını, Allah'ın bir olmadığına e, son tahlilde inanmaya e, kışkırtır. Nifak budur. E, bu nifak anlayışı e, tabii ki e, Cumhuriyet bayramlarını da e, aramıza nifak sokuyor. Dolayısıyla iktidara karşı milleti ayaklandırıyor e, anlayışıyla e, yasaklanmasını Hoşgören görendir ve Başbakan Tayyip Erdoğan e, bunu kendisinin neredeyse e, emir verdiğini ima etti dün e, akşam. Susması gereken yerde barikatların kaldırılmasını ben emretmedim. Hatta yanlış yapıldığı havasındaydı barikatlar kaldırıldı. Yanlış yapıldığı havasındaydı dikkat Hı. edersiniz. Yani barikatların kaldırılmasını e, yanlış buluyor yani öyle mi? Öyle bir e, ifade kullandı resepsiyonda evet, evet. gazetecilerin kullan sorduğu soruya barikatların kaldırılmasını siz mi e, emir verdiniz deyince barikatların kaldırılmasını ben emir vermedim orada polislerin e, polisler yaralanmışlardı şimdi tabi ezberimden söylüyorum dolayısıyla tam ifadeler değil ama edindiğim izlenim orada barikatların kaldırılması iyi olmamıştır doğru olmamıştır polis memurları orada ha, göstericiler tarafından ezilmiştir. Ben polisimi halka yedirtmem gibi bir e, ima idi. E, ki. Halbuki orada artık susmaktan başka yapacak doğru bir şey yoktu bence. Evet. E, Cumhuriyet bayramlarının, yani bu Cumhuriyet mitinglerinin bu şekilde kutlanması e, oraya taşan e, şevk, e, orada kendini gösteren e, zihniyet ee, elbette benim zannediyorum senin de e, kesinlikle tasvip etmediğimiz, e, katılmadığımız karşısında mücadele verdiğimiz bir zihniyet Çünkü orada da başka bir faşizan e, devlet anlayışı, nostaljisi e, e, buram buram kokuyor. Aynen öyle, evet. <gülüyor> e, tamam o kanılar, kanılarla yeniden Ankara'ya yürümeler, e, yeniden e, Ankara'ya e, anıt kabire. E, yönelik o tapınmalar e, giderek daha fazla dikkatimizi çektiğini bilmiyorum Türk bayrağı değil üzerinde kalkaklı Mustafa Kemal bulunan bayrak artık e, o e, cemaatin e, bayrağı haline geldi. Evet, evet, kesinlikle o net bir değişim var o, o açıdan da görülüyor. Evet. E, giderek daha fazla bir e, dinsel görünüm almaya başladı. Bu epeyden biri vardı zaten. Ama zaman geçtikçe Mustafa Kemal'in ölüm tarihi daha geriye doğru gittikçe e, dini veçesi e, daha e, fazla ortaya çıkar. E, tarih e, bazı e, olguları e, olaydan böyle bir tür e, efsaneye, mite ve dinleştirmeye e, götürür. İsa e, öldüğünde e, peygamber değildi. Daha sonra oldu biliyorsunuz hı hı. E, insanların anlatılarıyla beraber oldular. Oldu. Dolayısıyla e, bu tür bir süreç e, olabilir. Yani bunu bu, bu, bu oluyorsa ve insanlar bununla e, ifade ediyorlar, eleştiririz, e, karşı çıkarız, doğruları varsa söyleriz, yanlışları varsa söyleriz. ama bu bir e, ...o mitingin yasaklanmasının... ...herhangi bir nedeni yoktu. Bunu Bu kadar... Evet, bu hiçbir şekilde savunulamayacak... Hiçbir ben, nedeni yoktu. Evet, tamam. Hiçbir nedeni yoktu. Yani... ...başbakanın aslında... ...çok fazla konuşan bir başbakan olduğu için de... E, ...bir dizi açığını... ...zihniyet dünyasında... ...çok yakından izlememizi sağlıyor... ...bu e, konuşma merakı. E, i̇stihbarat raporlarına dayanarak... Ee, bu karar alınmıştır demiş olması aslında bunun nasıl alınan bir, bu kararın nasıl alındığını çok bize açık biçimde gösteriyor. Klasik polis e, devleti zihniyeti içinde e, bazı kişilerin efendim oraya gelecekler, e, oradan yürüyüş yapacaklar, anıt kabile gidecekler, etrafı e, ayaklandıracaklar. İşte bu 1960 darbesini nasıl hazırladılarsa şimdi böyle bir darbe hazırlığı içindeler. Cumhuriyet mitiklerine atıfta bulundu biliyorsunuz dün. Bunlar Cumhuriyet mitiklerinin benzeri girişimlerdir dedik dün gene Tayyip Erdoğan. Evet. Kaldı ki Cumhuriyet ne benzer bir girişimde bulunuyor elinde istihbarat raporları varsa bunları kimin organize ettiğini ve suçsa organize eden kişileri izlediğinin işaretidir. Nerede ortada suç? Evet yani o cumhuriyet mitinglerinin de e, kimi mihraklar tarafından örgütlendiği söylense de e, onlar da suç meşru, meşru gösterilmiş. O zaman yasaklamamışlardı hatırladın. Evet. Demek ki yasaklanmamıştı tamam. Zaten Böyle... yasaklanamazdı da yani. Yasaklanmamıştı. Niye yasaklasınlar? Niye evet. Yasaklanmaması gereken şeylerdi. Oraya katılan insanlar darbe atmak için katılmadılar. Orada Şener Anur buyurlar, Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin bazı eski yöneticileri buradan biz seçimlere yönelik, Cumhuriyet Mütikleri seçimlere yönelik Mütikler aynı zamanda. Seçimlere yönelik bir e, AKP e, karşıtı dinamik yaratır mıyız yürüyüşleriydi Cumhuriyet Mütik? Bunları AKP'ye karşı bir darbe ortamı hazırlar mıyız diye düşünen 3-4 kişi de tasarlanmış olabilir. Ama o, oraya katılan yüz binlerce kişi... AKP'ye karşı bir tepkisinin de geçidiği. Bu da demokratik toplumda en doğal Hı. şeydir. Hükümet ve başbakan onundan kılaldırmayan, aldırmayan e, e, hikmetinden sual edinmez e, e, onların diliyle konuşulmuş bunlar değildir. Evet. Şimdi e, bu Cumhuriyet mitiklerinin bazıları ise pardon e, dünkü e, alternatif Cumhuriyet mitiklerinin bazıları ise hiç engellenmedi İzmir'de olduğu gibi. Evet. Ee, oldukça büyük. Bir, oldukça büyük. burada bir galiba oldu. biraz biraz engelleme oldu bir gün önce ama e, çok ciddi bir şey olmadı gördüğüm kadarıyla İstanbul'da. Hı hı. E, Mersin'de engellemeye çalıştılar. Baktım Siyirt'te belediye Başkanı vali oturmuş beraber holo, horon çekiyor. E, halay e, çekiyor, yapıyorlar. Yani, horon oynuyor, Horon diyorum. E, ha, ha, e, halay yapıyorlar. E, evet. E, yani bu e, Ankara'da bunun böyle yapılmış olması ve sonuçta belki 10-15 bin kişinin gireceği bir mitingin çok daha kalabalık, anlamlı ve mitinge kendisinin korktuğu anlamı veren ee, bir strateji. Bazı zaman bazı anlarda tabii kendi kendine çok daha şeytani bir e, strateji mi var diye düşünüyorum. Acaba e, Tayyip Erdoğan bunu yasaklayarak CHP'yi e, orada Kılıçdaroğlu'nu orada bulunmaya <gülüyor> e, tahrik ederek e, kendisini e, daha geniş CHP'nin bu e, Eski CHP imajıyla e, CHP'den e, nefret duyan e, seçmen kitlesini konsolide etme çabasını mı gidiyor diye düşünmüyor değilim doğrusu. Çünkü bunun bir tek yararı bu olabilir eğer varsa siyasi yararı Tayip Erdoğan. Evet çok şey yani senin dediğin gibi bu yasaklamalarla beraber tabi büyümüş oluyor kitler yani Cumhuriyet gazetesi bugün yüz binlerin alanlarda olduğunu söylüyor bay Anıka Bir' de görünmemiş sayıda insanların yüz bin üzerinde bir kitleyle Cumhuriyet meydanına yürüyen İzmirler'den den bahsediyor Dolayısıyla bilemiyorum ben de. Böyle bir yasaklamayla nereye gidileceği konusunda neye varılacağı anlamak kolay değil. Yorumlamak. Evet, bu darbe korkularıyla istihbarat raporlarıyla siyaset yapmanın iflasının iflas ettiğinin siyaset yapmanın sonuçlarını çok açık biçimde gösteren bir bir durumdur. 29 Ekim darbe korkusu nifak tabirinin yanında bir darbe korkusunu kullandı dün de televizyonda o milletvekili AKP'li milletvekili. Efendim tabii ki darbe korkuları Türkiye'de daha geçmemiştir falan gibi bu, bu korkulması gereken ve sürekli kritikte olması gereken dolayısıyla da sürekli olağanüstü bir durumda rejimde olunması gereken bir tehdit e, varmış gibi davrandı. Bu da biliyorsunuz e, sürekli olağanüstü durum e, fikri e, gene e, güvenlik rejimi e, zihniyetidir. Benzer bir e, yaklaşım bu istihbarat raporlarına dayalı e, ve korkulara dayalı işte onu verirsek, onu yaparsak Cumhuriyet e, Ankara'da alternatif Cumhuriyet mitingine izin verirsek darbecilerin işine e, yarar, darbe hazırlığı yaparlar. E, ana dilde eğitim hakkı verirsek Kürtler e, bağımsızlıklarını isterler e, gibi yaklaşımlar. Veyahut e, Kürt sorununda açılımlara evet. devam edersek bu e, esas olarak PKK'ya, KCK'ya deyip ellerinde istihbarat raporları olduğunu Söyleyerek siyaseti dizayn etmeye çalışanlar ki KCK operasyonları başladığında bu açıkça söylendi biliyorsunuz. Elimizde istihbarat raporları var. Ee, açılım politikası, Kürt politikası, KCK'nın ve dolayısıyla PKK'nın güçlenmesine yaramaktan başka bir işe yaramıyor ee, şeyi iddiasını. Bazı gazetelerde istihbarat raporları olduğunu bu konuda söyleyerek e, savunan epey insan vardı. AKP'ye yakın çevrelerden, galetecilerden think tank kuruluşlarından falan filan. Bu istihbarat raporlarına dayalı politika e, şeyi de e, Oda TV falan davalarının da e, esas e, menşeidir biliyorsunuz. Hı hı. E, dolayısıyla bu darbe e, korkuları istihbarat raporları üzerinden siyaset yapılmaya başlandığında hep olağanüstü rejimler üretilir, polis devletleri üretilir, güvenlik devletleri üretilir. Çünkü istihbarat raporunu paylaşamazsınız kimseyle. Evet. İstihbarat raporu e, gizli olduğu zaman anlamlıdır. Açığa çöktüğünüz zaman ancak dava açıldığında belki en fazla gösterebileceğiniz şeydir. Evet bir çeşit paranoya işte paranoid, şizoid bir yapıdan da biraz bahsetmek mümkün. Peki çok az bir süre varken bir iki kelimeyle de bu 49. gününe girmiş olan açlık grevleriyle... Açlık grevleriyle ilgili benzer bir durum var. Yani bu gene istihbarat raporları üzerinden oluşmuş... Tıkanılmış olan Kürt açılım politikası Kürt sorununda açılım politikasının meyvalarıdır acı meyvalarıdır bunlar zehirli meyvalarıdır maalesef ee, bu açlık grevleri ee, açlık grevi eylemini insani bir e, kaygıyla veya siyasi e, eylem tarzı olarak e, eleştirebiliriz ama bu gelinen noktada açlık grevlerini e, ölüm orucuna çevirmek istiyorlar. BDP'liler ölüm oruçlarından memalanmak istiyorlar diye e, iddialarda bulunan kişilerin hakikaten insanlıklarını yitirdiği kanaatindeyim. E, bu kişilerin, e, o, e, o insanların ne olursa olsun, elirle bile olsa gene de kendi iradeleriyle bir eyleme girdiklerini e, görmek gerekir. Diğer taraftan e, BDP'lerin bir kararı değildi açlık türevleri. E, BDP'leri hem bir taraftan PKK'nın kuklası deyip hem de diğer taraftan açlık türevi gibi bir e, e, önemli kararı verebilecek e, siyasal özelliğe sahip, üstün, üstüne sahip bir parti olarak tanımlamak. Büyük bir çelişki. Bütünü evet, Büyük bir çelişki var orada da evet. Bir e, diğer taraftan bugün... BDP'nin eylemidir bu. BDP'liler bugün e, bir çağrıda bulundular biliyorsunuz. Bugünü Topyekün Direniş Günü olarak e, tanımladılar ve e, işte bütün e, kendi destekçilerini, kitlelerine, e, dükkanlarını kapatmalarını, taksilerin e, taksilerin çalıştırmamalarını, insanların işe gitmemelerini çağrısında bulundular. Bak, göreceğiz e, etkisinin ne olduğunu. Ama bu Topyekün Direniş Günü'nü KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı desteklediği için veyahut DTK Başkanlığı desteklediği için bunların KCK ve DTK KCK e, üzerinden e, örgütlenmiş operasyonlar damgası vurmak biraz AKP'lerin e, her zaman haklı olarak şikayet ettikleri gibi Türkiye'nin dış politikasında ne adım atılırsa bunu Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası olarak görmeye benziyor. Evet. Ya bayağı şey bir boğucu bir ortam olduğu konusunda. Fakat, fakat bugün 47. gününe geldi açlık krevindeki insanlar 49. gününe evet. geldi açlık krevindeki insanlar bu aşamada artık ee, geç kalındığını bile söyleyebiliriz. Geçmiş denizlerimizden hareketle. Bir de şu soruyu sormamız lazım. Açlık krevi ve artık ölüm orucuna doğru dönmeye başlayan bakın bunda çok önemli ölüm orucuna yatmadılar e, hapishanedeki kişiler. Evet. Ölüm orucu eylemi olarak ilan edilmedi bu öyle. Açlık krevi olarak ilan edildi. Ve insanların duyarsız kalmaları, basının uzun dönem duyarsız kalması hükümetin duyarsız kalması nedeniyle fiilen ölüm orucuna doğru dönüşüyor. Ama ölüm orucu diye başlatılmış bir grev değildi bu. Hani evet. diyorlar açık kapı bırakıldı mı? Açlık grevinde açık kapı dönüşmedir. Ölüm orucu çok radikal bir girişimdir. Çünkü geri dönemezsiniz. Ya öleceksiniz ya da bütün esirdiklerinizi elde edeceksiniz. Açlık grev öyle bir şey değildir. Evet. Ama oraya getirildi. Bu terduanın kendisi de iyi içiyorlar demiş. O da ayrı bir Oh hiç yani artık e, insan görmemezlikten gelmeyi tercih ettiği Evet. E, ben de söyle. söylemek bile istemedim. Peki bu noktada durduralım o zaman. İyi günler. Çok teşekkürler Ahmet İnselli Ufuk Turu.